Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Kendisinden başka ilah olmayan gerçek melik sensin Sen benim Rabbimsin Ben de senin kulunun Çok kötülük işledi Nefsime pek zulmettim Ve işte huzurunda günahlarımı itiraf ediyorum Ey Gafur, Ey Şepür, Ey Halim, Ve Ey Rahim, Ne Olur, Günahlarımı Mağfiret Buyur, Çünkü Onları Senden Başka Affedecek Kimse Yoktur, Allah'ım, Sana Hamdü Senalar Ediyorum, Zira Hamdedilmeye Layık Yalnız Sensin, Bu Aciz Kulunu, Hususi mevhibelerinle dolattın Fazlı ihsanlarınla sevindirdin Reca ve ümitlerini gerçekleştirdin Türlü nimetlerle serfiraz eyledin Her ne zaman tazarru ve gönül duruluğu içinde Sana ellerini kaldırmışsa Başındaki belaları def-ü ref eyledin Tevfikinle dualarına icabet buyurdun. Rabbim, her ne zaman seni ihsanlarla yanımda görmeyi umduysam, açık ya da gizli, inayet ve iyiliklerinle hep yakınımda buldun. İşlerimi görüp gözettin ve hep yardım ettin. Hata ve günahlarımı mağfiret buyurdun. Ayıplarımı setrettin. Ahiret yurdu için nasıl hazırlanacağımı görmeyi Murat buyurduğun, şu mihnet ve imtihan yurduna çıkardığın günden beri, bir an bile olsa üzerimdeki ihsanların, yardımların, iyilik ve hayırların hiç eksik olmadı. Başıma gelebilecek bütün zararlardan, kayıplardan, musibetlerden, hicap sebebi olacak hallere düşmekten, darlık ve kıtlık yaşamaktan, baskılara maruz kalmaktan, gam ve tasa yudumlamaktan, dehrin hadiselere altında ezilmekten ve daha başka belalara güçar bulunmaktan beni koruyan ve koruyacak olan yalnız sensin Allah. Im. Rahmeti ve merhameti sonsuz Rabbim. Senden sadece güzellik ve lütuf gördüm. İyiliklerinle beni her zaman sarıp sarmaladın. Daha başta eksik bir donanımla yarattın. Lütuflarınla bütün ihtiyaçlarımı karşıladın. Fazlın nihayetsiz, nimetlerin de kesintisiz oldu. Koruyup kolladın. Vaat ettiklerini ve benim senden recalarımı hep gerçekleştirdi. Yolculuklarımda ve mukim bulunduğum zamanlarda inayet ve ziyanetinle hep yanımda oldun. Hastalıklarıma şifa ihsan eyledin. Ağrılarımı ve acılarımı dindirdin. Bir yere giderken de, o yerden dönerken de hep koruyup kolladın. Düşmanlık besleyenlerin hakkımda şamata yapmalarına fırsat vermedin. Kötülük yapmak isteyenlere, düşmanca tavırlar takınanlara mani oldun. Senin mütemadi nimetlerine, ben de mütemadi hamdü senalarla, çok farklı tesbih, takdis, temcid ve tahmidlerle mukabelede bulunmak istiyorum Allah'ım. Niyazım o ki kalbim sadece senin zikrinle dolsun ve her muamelenden hoşnut olsun. Hoşnutluğunu da en parlak tevhidler, en halis tefridler, en duru tahmidler, en uzun soluklu ibadet ve virtlerle dillendirsin. Yapmaya çalışacağım ibadetlerle de halis tevhide ulaşayım. Allah'ım, senin nihayetsiz kudretin her şeye yeter. Sen hiçbir şekilde hiçbir yardımcıya muhtaç değilsin. Ulûhiyetinle asla bir şerikin yoktur. Zatında ve sıfatlarında yarattıklarına asla benzemezsin. Dengin ve mislin yoktur ki ihata edilebilesin. Dehimler gayb perdelerinin ötesine geçemez ki, azametine hudut çizilebilsin. Seni tanıma yolundaki himmetler ne kadar Ali olursa olsun, sen zatınla bir mevcudu meçhulsün. Akıllar sana ulaşamaz. Basarlar, ceberutunun yüceliğine erişemez. Ulvi sıfatların, mahlukatın sıfatlarından çok yücedir. Zakirler, zikirleriyle senin kibriya ve azametinin hakkını veremezler. Senin artmasını dilediğin artar, noksan kalmasını murat buyurduğunda hep noksan kalır. Senin alemleri yaratmana ve nefislere can üflemene tanıklık yapan bir başkası yoktur. Diller senin yüce sıfatlarını ifade eden akıllarda Marifetinin künhüne ulaşmaktan aciz düşmüşlerdir ve düşerler Allah'ım, Melik sen, cebar sen, Kudüs sen Ezeli, ebedi ve sermedi yegane zat senken Kim, nasıl seni vasfedebilir? Gayplar gaybı da yalnız sensin, teksin, şerikin yoktur Yalnız sen varsın, senden başka ilah olamaz. Meleküt deryalarına dalmak isteyen derin fikirler hep hayret yaşamış. Hükümdarlar mehabetini müşahede edince iki büklüm olmuş. Yüzler izzetin karşısında secdeye kapanmış. Her şey senin azametine rağm olmuş. Bütün varlık kudretine varlığını teslim etmiş. Boyunlar huzurunda hudu ile eğilmiş, senin ululuğunu anlatmaya çalışan lügatlerin mürekkebi tükenmiş ve sıfat-ı süphaniye'nin enginlik ve zenginliği karşısında düşünceler kendilerini kaybetmiştir. Her kim de senin yüce zatın hususunda tefekküre kalkışmışsa, nazarı acizlik ve bitkinlik içinde, Aklı donak kalmış bir vaziyette ve fikri hayretler içinde geri dönmüştür, döner ve dönecektir. Ya ilahi ve ya Rabbi, Uzurunda hamt ve şükür hislerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çok daimi, sürekli, peşi peşine, bitme tükenme bilmeyen. Nezdine ulaşana kadar da tükenmesini ve eksilmesini istemediğim bütün ham senalarım yalnız sanadır. Dönüp giden geceler ve ağaran sabahlarda, karada ve denizde, sabah ve akşam, öğlende ve ikindide, de, seher vakitlerinde, gecenin ve gündüzün her parçasında lütfetmiş olduğun ikramlarından dolayı. Sana şükürler olsun. Allah'ım tevfikinle beni muvaffak eyledin. Diğer mümin kullarınla beraber velayetini alıp korudun. Bol lütufların ve akıp duran ihsanlarınla hep inayet eyledin. Her zaman muhafaza buyurdun ve hiçbir zaman takatimin üstünde yük yüklemedin. Ve bana hep ibadet taat yollarını gösterdin. Kendisinden başka bir ilah olmayan yegane zat sensin Allah'ım. Sen her zaman her yerde hazır ve nazırsın. Her şeyi görürsün ve hiçbir şey sana gizli kalmaz. En gizli ve en karanlık noktalarda olup bitenler de sana ayandır bir şeyin olmasını Murat buyurduğunda ol versin ve o şey hemen cecip olur. Ne olur Allah? Ne olur? Dilimden dökülen azıcık hamdü sena ifadelerine nezdinde bereket ihsan buyur.